Dünyayı Okumak Dinleyicileri Açık Radyo'da, Açık Dergi içerisinde Akif Pamuk ben. Bugün İstanbul Ulusları Sedebiyat Festivali'ni konuşacağız. Pazartesi itibariyle başlangıcı yapıldı. <gülüyor> Yıllardır yapılıyor. Pandemide yüz yüze yapma fırsatı olmadı ve İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali'ni konuşmak üzere daha önce de dünyayı okumakta konuk aldığımız Mehmet Demirtaş Bey bizimle birlikte. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Merhabalar, saygılar. Mehmet Bey nihayet yüz yüzeye döndük, öyle gözüküyor. Evet. Evet, iki yıl boyunca Edebiyat Festivalimiz değerli edebiyat severlerle Zoom üzerinden, YouTube üzerinden buluştu. Bu sene hissettik ki herkes birbirini çok özlemiş, bir beklenti var ve çok büyük bir program bilgi var. O hem yaptığımız işin ne kadar değerli bize hissettirdiler hem biz de nasıl sene zorluklarımızı unuttuk. Unutuyoruz. Evet, daha bitmedi tabii de daha ilk günü geçirdik. Daha önümüzde dört gün daha var. Ee, evet bu vesileyle programı da konuşacağız. E, teması aşktan edebiyat. Ee, herhalde e, pandemi sürecinde eee açık dinleyicileri ve edebiyat okurlarının e, çok e, başvurdukları, vakit geçirdikleri e, temel şeylerden birisi de romanlardı, e, denemelerdi, şiirlerdi. E, bu aşklar edebiyatta bir sürü e, bir, bir, bir bir bir sürü farklı ülkeden e, işte Norveç'ten, Güney Kore'den, Kanada'dan, Birleşik Devletler'den, Avustralya'dan konuklarınız var. Evet. Bu edebiyat ve aşk ilişkisini pandemi sonrasında özellikle mi tercih ettiniz? Burada biraz e, konuyu nasıl denir, bu yılki tevamızı seçilmesinde ben biraz nasıl denir, ekibi ikna eden e, kişi oldum. Ekibim tabii bu arada çoğu e, kadınlardan oluşuyor. Bir tane erkek benim bu arada, bizim Aşans'ta öyle bir e, edebiyat e, nasıl denir, emekçileri genellikle galiba kadınlar daha bu işe katlanıyorlar erkekler daha farklı yoldalar, yani Aşktan Edebiyat derken benim burada biraz tabii şahsi biraz şeyim oldu yani ele kapandığımızda böyle bir duygularımızla bana göre yeniden buluştuk gibi mekhet hayatın koşturmasında kendimize geri dönmeyi biraz belki daha az fırsat bulabiliyorduk burada Aşktan Edebiyat olarak duygularımızla, tabii bu aşkın zıttı olarak nefret de aslında bunun içerisinde var Orada insanın kendisiyle, toplumla, doğal olan ilişkileri, ee, yani bitkisi, hayvanı ve sonra da yani sosyolojik olarak yani yaşadığımız ülkle olan ilişkilerimiz. Yani bunların hepsi bir duygu ve bizde burada en önemli, en bize ağlatan e, duygular veya güldüren, mutlu eden duygular aşk seçtik. Tabii, tabii. tema bunun üzerine e, şekillerde. Tabi burada e, aşk teması e, bütün dünya edebiyatlarında yaygın bir tema. E, burada e, e, bir Temel deneyiminizden yola çıkarak bir kırılım alanları var değil mi? Yani aslında Norveçli yazar Peter Peterson geliyor. Güney Kore'den Sanmi geliyor. Kanada'dan Amender geliyor. Birleşik Devletler'den Rory Power geliyor. Avustralya'dan Marco Diniç geliyor. Bütün o farklı kültürlerde edebiyat teması olarak aşkın kırılım alanlarına dair neler söyleyebilirsiniz? Yani buradaki tabii ki e, daha Norveç tarafı bize çok daha farklı şekilde yaklaşıyorlar e, bu ilişkilere. Biraz bize belki uzaklaş daha e, geçer gün bir öyle bir denk geldim. Yani Norveç yazarımızı okumaya çalışmış ama yapamamış. Yani ben Dostoyevski'nin aşkını seviyorum dedi bana. Yani, <gülüyor> <gülüyor> oradaki Dostoyevski'nin aşkı <gülüyor> artık biz Dostoyevski zamanında yaşamıyoruz. Yani e, onu belki daha okurumuz e, nostaljik mi takılıyor veya Türk okuru e, daha böyle e, klasik bir okur mu onu tabii ki şu anda bilemiyorum. Diğer taraftansa tabii ki şehir ilişkileri, doğa ilişkileri bizde biraz daha fazla öne çıktı bu aşkın kırılma noktasında. Ve tabii ki bir de bireyselleşen e, cep telefonuyla olan bir ilişki. Yani aslında dediğimiz de çok bir kişilik, bir bir kişi yaşıyoruz gibi... Ee, ve burada edebiyatı da e, yani edebiyat aşkını da bu arada tartıştık. Orada Dax soltak mesela hayatın içindeki edebiyattaki ona olan aşkını anlattı. Yani bazen yazarın bir aşkı bir e, nasıl denir? Fiziksel olmayabiliyor burada. E, ve sonra da modern hayatta yani biz aslında biraz irdelemek açısından yaklaştık. Okurumuz bu da ıı, baş açıları geliştirecek diye, değiştirecek diye umuyorum. Veya da bize eleştirecek diyecek bir daha dostuyuz ki tartışılacak onu bilemiyorum. Tabii burada bütün kültürlerin yüklediği anlamlar da farklı. Özellikle edebiyatta bu yani aşk teması bir sosyal inşağı da içeriyor. Yani kültürel bir formdan bahsediyoruz. Burada elbette Dostoyevski'yi referans verebilir veya Türkiye'deki diğer yazarlara referans verebilir ama herhalde aşkın bütün o çevresini, çerçevesini ortaya koymuş bir program olarak görmek mümkün. E Tabii bu da aşkla değişiyor haliyle değil mi? Yani işte Güney Koreli yazar Sonmi'nin e, e, herhalde aşka bakışı e, daha farklı. E, bu açıdan baktığımızda da e, bütün o farklar çerçevesinde e, aşkı e, konuşuyor oluyoruz. Peki Türkiye'deki e, yazarların e, e, bakış açısındaki güncel yani modern edebiyattaki bakış açısına dair neler söylersiniz? Böyle bir değişim ve süreklilik var mı Türkiye'deki edebiyat yazarlarında? Ya orası bu konu uzmanı ben değilim. Ben aslında teknik bir adam. Yani bu konuda e, nasıl değil belki Nermin bir edebiyat açını olarak Türk edebiyatının yeni e, sesleri nereye gidiyor, neler e, yazıyorlar ve yurt dışında bunun karşılığı e, nasıl olabilir? Yoksa sadece kendi damızda mı kavuuluyoruz o tarafı biraz e, beni aşan konu nokta ama her şeye rağmen yani bana göre dünyada artık bir genelleşme söz konusu mesela Güney Kore dediniz oradaki aşk bu arada e, daha fazla bireysellikten belki Güney Kore'deki daha fazla aile aşk bir ailenin hayat aile hayatının özlemi ve aşkı mesela Koreli yazarın şimdi daha öne çıkıyor yani ama bizde bu da olabilir bu arada yani ben o açıdan biraz e, bizim edebiyatımızın tam nereye gittiğini göremiyorum tepkili adam olarak söylüyorum bunu <gülüyor> e, ama dünya edebiyatı genellikle bireyselliği getirdiği yalnızlık ve bu aşk sonuçta tek başınıza aşk bana göre zor yani dilini sevmeniz lazım ya dilinden nefil etmeniz lazım tabii e, bu bu da bir, bu bir mesela aşkı da özlemek ve aşık olamamak e, veya her türlü aşkla burada bahsediyoruz yani memleket aşkı da var e, gastronomi yemek aşkı da olabilir yani kendi tutamıyorum da denebilir yani bu çok geniş olarak bunu söylüyorum o e, bu konuda biz festival olarak her temamızda bu yıl çok da denk geldi bu arada yani içerik e, aşk konusu çok basit aslında yani binlerce yıldır aynı konuda e, eserler yani şarkılarından şiirlerine, eee aşkın konusu geçmiyor. Geçmez mi ya? Yani niye hala aşkı tartışıyoruz denebilir ama mesela sonra da göçmenlik olarak da bir bölümümüz var. Yani milli şey olarak bakış olarak şu anda belki Türkiye'nin bazı sorunlarından biri olabilir bu göçmenlik. Yani biz değiliz şu anda veya göçmenlerle tanışan bir <gülüyor> şekilde yaşıyoruz. İsmet Evet. Bahsediyoruz. evet. Böyle çok geniş şekilde programımız dört gün daha devam edecek. Bugün yine çok güzel etkinliklerimiz var. Yarın benim bir var ama aşkla ilgili değil. Şimdi orada şey benim en ilgimi çekenlerden bir tanesi, başlıklardan bir tanesi farklı coğrafyalar ortak duygulardı. Evet. Tam da bu konuştuğumuz şey üzerine yani coğrafyalar farklı olsa da ortak duyguların iz düşümleri başka biçimde ortaya çıkıyor. Bu açıdan hakikaten çok iyi bir program bizi bekliyor. Şimdi derseniz bir müzik arası verelim ve Baltazar'a kulak verelim ve arkasından kaldığımız yerden devam edelim. Baltazar wait any longer diyor. Baltazar bizim neydi? Waiting longer dedi e, açık radyoda e, açık dergi içerisinde dünyayı okumakta. E, Uluslararası İstanbul'da Edebiyat Festivali'ni e, konuşmaya Mehmet Demirtaş'la konuşmaya devam ediyoruz. E, evet Mehmet Bey e, burada e, aşktan bahsediyoruz. Aşkın e, edebiyattaki kırılım alanlarından bahsediyoruz. Tabii az önce e, e, bunu konuşurken yani bunu kırılım alanlarından bir tanesi sadece yetişkin dünyası değil haliyle e, ve e, çocuk edebiyatında da e, bu e, temel bu çerçeve e, aşk teması var burada da programda işte Kore çocuk edebiyatına dair çocuk edebiyatına hayal ve hayatına dair başlıklar görüyorum çocuk edebiyatındaki bu aşk temalarıyla yetişkinlerin dünyasındaki aşk temaları arasındaki benzerlikler farklılıklar neler şimdi tabii çocuk edebiyatı denince bir çocuğun gidip tek başına kitap alması söz konusu ise i̇şte çok mutlu olurum ama genellikle bu çok zor genellikle bir ebeveynlerin çocuklarınla okuyacağı kitapları onun adına onun için en iyisi seçme meselesi var. Bazı konular daha hızlı geçebilir. Yani tabii ki burada cinsel aşktan bahsediyorum. O biraz daha zor olabilir ama ondan sonra genel olarak yani doğa sevgisi, doğa aşkı benim gördüğüm bir öne çıkmış durumda. Başkaları olan yani bir e, doğa dediğim zaman bunun içerisinde tabii ki hayvanseverlik de var, bitki hmm. severlik var, dünyayı tanımak var, dünyamızı sevmek var. Şu anda benim hissettiğim çocuk edebiyatında böyle bir etrafına e, antenleri açılmış. Başka ile beraber birlikte ekip olarak dünyamıza sahip çıkma hissi e, var. Muhtemelen bu yine şahsi fikirdir ama çocuk edebiyatında. E, ve yine değişen şey olarak yani... Çocukların bilgi olan ilişkiler de bana göre şu anda yine konular içerisinde çocuk edebiyatında. Tabii onun hayali ve bir de yaşadıkları onu Koreli yazarımız kendi bakışından yani hep bu serilerden söylenir aslında çok birbirine çok yakın iki toplum diye. Ama aramızda yine bir 10 saat uçakla gitmek lazım oralara. Evet. Onu orada keşfedeceğiz bu akşam hatta etkinliğimiz. Akşam sekizde. Ee, çok iyi. Yani e, orada tabii e, Kore Edebiyatı deyince biz birazcık Güney Kore Edebiyatı'nı anlıyoruz. Değil mi? Yani Kuzey Kore'de evet, tabii, e, tabii, tabii. Kuzey Kore'yi dışarıda bırakmışız gibi bir e, genel eğilim var. E, ya onlar açık değiller. Yani bu arada e, biz e, yani eğer orada bir kitap fuarı olsaydı gitmiştik. Yani Kuzey Kore'de bizi kabul etselerdi. O ne tabii ne yazık ki Güney Kore. Şu anda e, yine bu işin profesyonel takip edenler bilirler. Önemli bir e, pazar. Çok değerli e, ilüstrasyonlar olarak. E, yani çocuk edebiyatı çok önem veren bir e, ülke. Her çocuk bir e, şey olarak yetiştiriyor. Yani tek tek e, ilmik ilmik e, işleyerek çocukların e, eğitimi çok önemli. Ama yine benim bilgim dahil çocuklar yani. Oyununcak botikleri yok bu eğitim nedeniyle Güney Kore'deki e, sense, e, kariyer yönetimi diyelim. Yani dünyada bu edebiyatlar e, festivaller sayesinde biz buluşuyor. Bu köprüleri kurmaya çalışıyoruz. Güney Koreli yazlarımız az kalsın gelmiyordu ama biz onu ikna ettik. Oradaki bir kitap fuarı bitimindeki akşamında yola çıktı. O zaman ayrıca e, teşekkür ediyorum. Edebiyatları buluşmak e, festivaller olarak bizim bir ana görevimizden birisi. Evet yani bu edebiyat e, aslında e, okurun e, zihnindeki e, imgelemde e, karakterler aracılığıyla bir duyguyla karşılaştığı, e, onlar e, o e, müellifin yazarın üretmiş olduğu karakterle empati yaptığı e, ve bambaşka hayal dünyalarına e, götüren bir işleve sahip. Burada tabii çocuk edebiyatı meselesinde bu çocuk edebiyatında çocukların edebiyat aracılığıyla beceriler kazanmasına dair farklı tartışmalar da var. Ya bu edebiyatı araç haline mi getiriyoruz diye bir soru da ortaya atılıyor. Bu konu hakkında ne dersiniz? Yani edebiyat tabii bu kadim bir sorudur. Edebiyat edebiyat içindir, edebiyat toplum içindir sorusudur ama... E, ne, ne düşünüyorsunuz? E, kültürlere göre farklılık gösteriyor mu şu anda? Yani kitap okumak bana göre ne yazık ki şu anda e, olmaz olmaz hale gelmiş durumda bile. Yani belki benim babamın zamanında kitap okumayarak bir yerlere girilebilir ve bir şeyler yapılabilir. Kendi adım, o kişi e, mutlu bir hayat sürebilir, atölyesinde çalışabilir, çalışabilir. E, fabrikada çalışabilir veya bir yazıcı şey adliyede e, kağıt olabilir ama artık yeni jenerasyon bana göre şey olarak geliyor yani dünya çapında bir e, şeyle geliyoruz. Rekabetle geliyorlar. Yani benim bildiğim daimde içinde 300 milyon 18 yaş çocuk var. E, ve bunlar mükemmel bir eğitim alıyorlar. E, bizim de çocuklarımız var. 30 milyon çocuğumuz var Türkiye'de. Ve bunu nasıl geliştirecekler? Tabii ki edebiyatla geliştirecek. Yani yazık ki elindeki telefonlarında oynadıkları oyunlarla gelişim sadece bir şey, kandırma. Orada e, belki refleks ve şeyleri geliştiriyor olabilirler. Belki pedagojik tarafı olabilir. Ama edebiyat kadar beyninizde bir metni yönetmek kaçınılmaz olacak. Yani bu hayatın gerçeği. Kitap okuyan çocuk daha kolay iş bulacak. Okumayan bulamayacak. Para kazanamayacak. Böyle böyle bir zincirleme bir iş var. Yani çocuğum yok benim. Ama bu yeni jenerasyon çocuklar için çok üzülüyorum. İstemeden. Anladım. Şimdi tabii aşkı e, konuşuyoruz. E, e, bu aşk meselesinde tabii e, başka katmanları da var. Yani aşk aslında e, bir toplumdaki e, e, toplumsal cinsiyet kategorilerinde üretildiği de bir yer bu arada. Yani çok böyle hani aşk, din, cep e, zihnimizde önce e, mutluluk e, belirir sonra e, hüzün belirir. E, daha e, yani 70'ler, e, 60'lar, 70'ler, 80'lerde arabesk, arabesk formları vardır. Abi taraftan da o toplumsal cinsiyet rollerinin e, satırlarında e, bilgiler verildiği veya e, buradaki yazarın bakış açısıyla e, karakterlerin e, inşa edildiği bir e, bağlamdan da bahsediyoruz. Şimdi e, bu açıdan baktığımızda bu e, İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali'nin e, başlıklarından e, bir tanesinde de e, yani ben daha doğrusu kadın temasını e, birkaç e, programda gördüm. E, mesela e, bu e, şeyin Emander Dayoğlu'nun e, erkeksiz bir dünya modeli üzerine bir söyleşisi var. Evet başka türlü bir dünya. Evet başka türlü bir e, dünya e, başlıklı söyleşisi var. E, burada e, sanki e, e, daha önce üretilen e, e, edebiyat ürünlerinin yani bu edebiyat ürünleri derken işte romanından öyküsüne e, ve diğerleri diyeyim. E, burada da bir e, toplumsal cinsiyet açısından ekili e, bir e, e, yapının inşa edildiği de bir e, bağlam var bu Seven Languist'in e, bombalamanın tarihinde e, ifade ettiği işte Eko Kurgu'da Sezgin Toskan'ın bahsettiği e, örneğin edebiyat e, metinlerinde e, 1880'ler 90'larda e, bir bomba bulunuyor ve sarı ırkı yok ediyoruz söyleminin işte 70 yıl sonra e, gerçek olduğunu görüyoruz e, işte Eko Kurgu'da çevreyi kirletenler e, o karakterler e, yani yani müellifin yazdığı, 100 yıl önce yazdığı metnin 100 yıl sonra gerçek olduğunu görüyoruz. Böyle bir de futuristik tarafı var. Yani toplumu, topluma yeni şeyler söyleme, toplumu dönüştürme gücü var. Bu açıdan baktığımızda bu aşk, edebiyattaki aşk kavramını modern edebiyat nasıl konumlandırıyor? Şimdi Amender orada tabii ki... Bence bu konu daha önce da işlenmiş diye ben, yani Tam onu da bilmiyorum ama yani tüm erkeklerin yok olduğu veya tüm çocukların yok olduğu veya işte e, şeklinde çeşitli bilim kurgu yaklaşımları var. Yani herkes aslında şu an bir arayış içerisinde. Yani edebiyat da bana göre bu aşkı arıyor. Bir temasını arıyor olabilir. Yani bu, bu daimi olarak bir e, en sonunda bir bu meselesi olarak ben hala bakıyorum. bir sanatsal üretimin bir duygu meselesi var ve çeşitli duygular var. Yani bunlardan korku da bir tabii ki duygu. Bir eee bir ana duygu. Edebiyatın gelişiminde bana göre şu anda bir metinlerle ilgili bir arayış e, söz konusu olabilir. Metnin biçimsel form arayışı. Yani dijital olarak söyleyeceğim. Dijital dünyada artık 600 sayfalık bir roman da bir arayışta ve o zaman bunun beraberinde duygusal arayışı da o zaman ben hangi konuyu işleyeceğim veya benim bakışımı neyi aktarmam lazım yani o zaman da gelirsek yani bazı okullar demek ki bu ok istemiyor olabilirler. Evet. Yani ben zaten bunu yeterince hissediyorum. Bana yeni bir şey vermeyin çünkü ben zaten yoruldum. Bir anki taraf var, red tarafı var. Veya da diğer tarafta mesela başka bir konuşma ee, yine şeyle ilgili konuşmacı bir dakika ee, Mehmet Berk e, Yaltırık o da mesela ben son e, gülyabaniyim diyor ve aşkı bir aşktan bahsediyor. Evet. Ütopik bir aşk diyor ama bu hiç fiziksel bir aşk değil yani bir hayalin aşkı falan. Yani bunlar bana göre edebiyat çok geniş bir yelpaze var. Formların oturması lazım. Kağıtla olan ilişki de çok değişiyor. Bana göre şu an çok geniş, tam önümüzü göremediğimiz ee, bir ticari savaşçıların da içinde olduğumuz. Bunun etkisini göreceğiz e, önümüzdeki 10 yıl içerisinde. Edebiyat daha zor yol arayan, yol yolu daha zor giden bir sanat. Evet. Benim açıktan. Evet. Önce bir düşünme, yazma süreci, hele yabancı diliyse sonra Türkçe'ye çevrilip bizim okumamız yani belki, evet dediğim gibi bir 5-6 yıl galiba. Anladım. E şimdi Yavaş Yavaş programın sonuna geliyoruz. E, İstanbul Uluslarar Edebiyat Festivali'ni e, açık kardiyonun dostları nereden takip edebilir programı? E, en aktif olarak, biz de sonuçta e, şeye uyduk, sosyal medyamız, Instagram hesabımız e, en aktif takip edilebilir e, mecrabızı olarak kullanıyoruz. Şu anda İstanbul Altdere İstanbul. Dan, e, sosyal, yine yani Instagram'dan e, etkinliklerimizi takip edebilirler. Tabii ki itef.com.tr web sayfamızda şu anda e, bilgilerin e, bulunduğu bir yer. Mekan olarak aslında yine aynı şeyi yapmayacağız. Yani bir mekan var, her akşam oraya gittiğimizde bir edebiyat söyleşisi var. O konuda e, Fransız e, St. Benoğa e, Lisesi e, bir ama aslında orada öğrencileri bulmayacaklar, okullarımızı bekliyoruz her akşam saat 6'dan itibaren. Diğer bir noktamız ise Kalyon Kültür Merkezi. Orada da böyle bir takip edilecekleri bir, en azından İstanbul'un koşturmasında bir saat boyunca başka bir gezegene gidip gideceklerini hissettirmeye çalışacağız. Umarım başaracağız. Ee, çok teşekkürler. Son sorum şu şey olsun. Ee, aşk temasından sonra sırada ne var seneye? Festivalimiz 14. yılını şu anda kutluyor. Ee, arada düşünüyorum ya yani 14 yıldır bu, bu ee, nasıl denir? E, azimle e, bir festival peşinde koşturuyoruz. Her festival sırasında ya bir daha ne yapacağız ya diye düşünüyorum. Ama sonra festival bitti. Ertesi gün yerlilik yıl ne yapacağız diye düşünüyoruz. Ve tabii ki bu ee, pandemide ve bizi de işte Marmara'daki e, denizin kirliliği vesaire şu anda aslında yaşadığımız dünya ve bizim olan ilişki bizim için çok değerli. Gelecek yıl iklimin edebiyatı. Edebiyatta iklim. Tam bu olmayabilir ama e, içimizden şu anda ilk gelen e, tema bu. İklim ve edebiyat. Bunu da Açık Kardiyo dinleyicilerinin yani festival bitmeden dile getirdiğiniz için iklim konusunda, ekoloji meselesi konusunda zaten birçok şey yapmaya çalışıyoruz. Buna da çok sevindiğimi kendi adıma söylemeliyim. Çok teşekkür ederiz Mehmet Bey. Umarım katılımcısı bol bir program olur. Türk Edebiyatı'na bu karşılaşma alanını sunduğunuz için de e, e, kendi adıma da teşekkür ediyorum. E, hepinize kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür sağ olun programa katıldığınız için. İyi programlar sağ olun. Sevgili Açık dinleyicileri e, Dünya'yı Okumak'ta bugün e, İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali e, kapsamında e, Mehmet Demirtaş Bey bizimle birlikteydi. E, önümüzdeki programda e, görüşmek üzere. İyi haftalar.